ثُمَّ لَا Orada artık ne ölür ne de rahat yüzü görür. قَدْ Kendisini kötülüklerden arındıran, Rabbinin adını anıp namaz kılan felaha erer. بَلْ تُعْفِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ ve وَأَبْقَاءٌ Fakat bilakis siz dünya hayatını ve zevklerini tercih ediyorsunuz. Halbuki ahiret mutluluğu daha üstün, daha hayırlı hem de ebedidir. اِنَّ هَذَا لَكِ السُّحُفِ الْاُولَى سُحُفِ ve musa. Bu, elbette, önceki sahipelerde, İbrahim ile Musa'ya verilen sahipelerde de bildirilmiştir.